Polikarbon sundurma gerek yalıtım konusundaki kalitesi ve güvencesi gerekse maliyeti bakımından birçok bütçeye uygun olması sebebiyle tercih sebebi olan polikarbon sundurma modelleri hem kişisel hem de kurumsal bazda insanların ve firmaların en çok tercih ettiği sundurma çeşitlerinin başında gelmektedir. Ülkemizde dünya ile eş zamanlı olarak gelişim grafiği göstermiş ve giderek popüler bir kullanım alanına erişmiştir. Polikarbon sundurmaların en büyük özelliklerinin başında ısı izolasyonu yer almaktadır. Bu sayede kapalı bekleme alanlarında beklemekte olan kişilerin sıcaklığını sağlamaktadır. Özellikle sonbahar ve kış ayları gibi soğuk hava ikliminin kendini fazla oranda gösterdiği mevsimlerde mükemmel ısı yalıtımı özelliği nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bununla birlikte aynı zamanda ses izolasyonunu sağlayan yapı malzemelerini bünyesinde barındırmaktadır. Neredeyse sıfır yaklaşmış olan ışık geçirgenliği sayesinde güneşin ultraviyole ışınlarını arkada bırakıp, sadece ışık için yeterli miktarda olan ışık huzmelerini sundurmadan içeri geçirmektedir. Bu da rahatsız edici oranda olmayan doğal bir ışık kaynağı oluşturmaktadır. Polikarbon, yapısı gereği kolay işlenip şekil verilen bir maddedir. Bu nedenle istenen her ölçüde sipariş üstüne sundurmaların her türünde ve her yapıda kolaylıkla uygulanmaktadır. Aynı zamanda montaj işlemleri de kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ateşe ve yangın tehlikesine karşı mukavemet gücünün yüksek olması ile birlikte genellikle kamuya açık alanlarda kullanılan sundurmaların dekoratif olduğu kadar güvenli ölçütlere sahip olmasını desteklemektedir.